Huzurumuz yerinde mi? Bu yolda asıl gaye olan nedir? oltadaki balığı yakalayınca ne olur? Asıl iş ondan sonra başlar. Nasıl mı? Bakınız. Asıl öğrenme balığı yakaladıktan sonra başlar. Bir insan tasavvuf yoluna girmeden evvel pek çok günahın farkına varmaz. Çeşit çeşit hastalıkların içerisinde bulunuyor olabilir. Her insanın kendine göre bir hastalığı vardır. Kimileri alimdir, hastalığı ona göredir, kimileri de cahildir, hastalığı da ona göredir. Çok ibadet yapanın kendine göre hastalığı vardır. İnsanoğlu hastalıktan kurtulamayınca tasavvuftan fayda göremez. İşte Sadat-ı Kiram efendilerimiz insanın şikayetlerini tedavi etmek için rehberlik yapıyor. Camide ön safta namaz kılanlar, hizmetlerde önde koşanlar vardır. Daha ben ne yapacağım derler. Beş vakit namazımı kılıyorum, hizmetimi de yapıyorum, daha ne yapayım derler. Kendi yaptıklarını yeterli görürler. Oysa bu bir nevi manevi hastalıktır. İnsanın teslimiyetini zedeler. Kendi yaptığı ibadeti kendisi yeterli kabul eder. Hepsi kabul oldu zanneder. İbadetlerin kabul olabilmesi için şartlar vardır. Oysa takva sahiplerinin, kamil müminlerin özelliği olan muhabbete ulaşmak için 9 merhale vardır. Bunlar sırasıyla tövbe, sabır, şükür, reca, hauf, züht, tevekkül, rıza ve muhabbettir. Onun için saadat-i kiram efendilerimiz tövbe etmenin üzerinde ısrarla dururlar. Çünkü tövbe sağlam olmadan Sabırlı bir kul olmayı öğrenemiyoruz. Şükretmeyi idrak edemiyoruz. Allah'tan ümit etmeyi, reca bahsini kavrayamıyoruz. Allah'tan korkmayı bilemiyoruz. Züht hayatını yaşayamıyoruz. Allah'a tevekkül nedir? Düşünemiyoruz. Allah'tan razı olmayı, Rabbimizin bizden razı olmasını bilemiyoruz. Büyüklerden Mevlana Cami Hazretleri yeni tövbe ettiği zaman başından geçen hadiseyi anlatırken, ''Bu yola ilk girdiğimde nur belirtileri görmeye başladım.'' diyor. ''Bunlara iltifat etmeyip bu nurun devamlı olmasını temin etmeye çalıştım. Mürşidim bana, ''Bunlara iltifat etme, aldırış etme, bunları bir şey sanma.'' dedi. Böyle demeseydi ben onu bir şey zannedecektim. Kendimi yetişmiş kabul edecektim. Kendimi evliya zannedecektim.'' diyor. Bir mürit, nefsinden kurtulmadıkça keşif veya keramet sahibi olsun, kendisinin elinden, yüzünden nur aksın, hiçbir faydası yoktur. Bazı kimselerden işitiyoruz, ona bazı şeyler oluyormuş, insanlar kendisine veli diyorlarmış, oysa o, kişinin kendi ağzından, dilinden çıkan kötü sözler oluyormuş. İnsan nefsini tanımadıkça bu yolda teslim olmuş sayılmaz. İnsanoğlu nefsin oyunlarını tanımadıkça da bu işlerden kurtulamaz. Dervişlik her an Allah Teala ile beraber olmaktır. Allah her an bizimle beraberdir. Ancak biz her an onunla beraber oluyor muyuz? O her zaman bizi görüyor, işitiyor, bizi kontrol ediyor. Kalbimize durmadan nazar ediyor. Fakat biz ondan gafiliz. Onu hiç hatırımıza getirmiyoruz. Oysa Devamlı Rabbimizin kontrolü altındayız. Onu sadece bilgi olarak biliyoruz. Fakat o hali hiç yaşamıyoruz. Neden yaşamıyoruz? İşte bu bir nevi hastalıktır. İnsan bu yola girince bu hastalığı öğrenmeye başlıyor. Oltayla tuttuğu balığı eline alınca daha iyi tanıyor. Balığı pişirmeden önce bunu öğreniyor. Saadat-ı kiram efendilerimiz bakan gözlerimizin daha iyi görmesini sağlıyorlar. Bunun için idrakimizi genişletiyorlar. Bizi Allah'ın huzurunda olmaya hazırlıyorlar. Biz Rabbül Aleminin huzurunda olduğumuzu bilelim istiyorlar. Çünkü insan, her zaman Allah'ın huzurunda olduğunu bilince olgunlaşmaya başlıyor. Nasıl ki insan bir yerde ayıp bir şey yapacağı zaman tanıdığı birini görünce utanır, işte aynen bunun gibi. Önce haram işlemeye utanıyor, çekinmeye başlıyor, Allah'ın devamlı yanında olduğunu bilen bir kimse, küçük hatalarını bile büyük görüyor ve günahlardan uzaklaşmaya gayret ediyor. İşte bu yola girmekten asıl maksat, Allah'la her an beraber olduğunu idrak etmektir. Dünyadayken bile Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek yaşayan kimseyi, dünya düşünceleri olumsuz olarak etkilemez. Onun morali bozulmaz, problemi olmaz. Allah Teala onun her işini halleder. Ah ne olurdu, Allah dostlarının yaşadıklarını bir bilseydik. Hepimiz onların işine sarılır, ilgilenirdik. Bir şey yapmak için gecemizi gündüzümüze katardık. Hz. Mevlana şöyle buyurmuş, Huzur ve afiyet ayağını bir beze sarıp köşeye çekilmek değildir. Hani insanın biraz maaşı, biraz geliri varsa, geçimini temin ediyorsa, Halim keyfim huzurum yerinde der. Acaba onun huzuru yerinde mi? Asıl huzur kendinden kurtulmak, Allah'la her an beraber olmak olduğunu anlamak ve teslim olmaktır.